95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İmik Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Deniz Olgaç ve Eman Olgaç'a teşekkür ediyoruz. Evet. E, geçen hafta e, Pazartesi günü yaşanan Türkiye'nin yaşadığı herhalde en büyük deprem felaketinin e, ikiz depremlerin hatta Kahramanmaraş'ta e, gerçekleşen Pazarcık ve İlgistan merkezli iki depremin e, i̇kinci haftasında bugün 10. günündeyiz e, deprem sonrası durumun. Bugün biraz son durumdan e, bizde biraz konuşalım. E, neler yapıldı neler yapılamadı ve ne noktaya geldik. En son resmi açıklanan e, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye için 35.418 e, görebildiğim kadarıyla. Suriye'de de 5.000'e yaklaştı sanırım değil mi? 5000'i geçti hatta. 5000'i geçti. Bitti. Yani 40 bin civarında bir toplam kayıp var bu depremde. Şimdilik açıklanan resmi sayı. Evet. Yani Erzincan büyük Erzincan depreminin ilk defa geçmiş olduğu söyleniyor. Toplamda şeyin 1999 Gölcük depreminin de iki katını evet. şu, şu sıralarda geçmek üzere. Yani verilen resmi rakam onun için. 17.000 civarındaydı. Ama onun, onun çok daha üzerinde olduğu düşünülüyordu. Ama 17.000'i kabul et, etsek de iki katına iki katına çıkmış durumda. Çıkmış. E, o zaman e, Marmara Depremi'ndeki sayı 30.000 civarında tahmin ediyordu gerçek evet. sayı. E, gerçek ölü sayısı. Bu seferki de onun iki katı e, gibi olabilir muhtemelen. E, ne kadar sağlıklı bir şekilde kalmayacak e, Kayıt altına alındığı özellikle ilk günler e, biraz şüpheli e, açıkçası. Bir de enkaz altında hala kaç kişinin bulunduğu da şüpheli. E, çok büyük bir e, kayıp. Tabii 80 bin civarında da, 80 binin biraz üzerinde de yaralı e, bildirilmişti. E, o sayıda artışta bir artış olmuyor. E, çok fazla yeni çıkarılan kişi olmadığı için. Tabii. E, Erzincan depreminde 33.000 kişi, yaklaşık 32.968 yani yaklaşık 33.000 kişi hayatını kaybetmiş. 1939 Erzincan depreminde 100.000'den fazla kişi de yaralanmış o zaman. Onun iki katını e, geçen Türkiye'nin en büyük deprem hareketi olmuş oldu resmi olarak. Evet, e, şeyde de 1 milyonun üzerinde evsiz, barksız kalmış olan insan sayısından bahsediliyor. Zaman zaman verilen rakam bu fakat bunun da çok daha e, yükseğe çıkması, tırmanması ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyleyen bir sürü de rapora ve habere e, rastlıyoruz. Evet. Bugün aslında açık Yeşil'de e, bölgeden de bir bağlantı yapacaktık ama hala ulaşamadık kendisine. Yeşil Gazeteşler muhabiri Metin Yoksu'yu e, bağlayacaktık. Metin Yoksu'nun çok sayıda video haberini Yeşil Gazete e, ...sayfalarında ve Yeşil Gazete'nin YouTube ve diğer hesaplarında görmüş olabilirsiniz. Kendisi e, Batman'da yaşıyor aslında, e, Yeşil Gazete'ye bölgeden haberler yapan bir arkadaşımız. E, ama depremden sonra e, bütün bölgeyi Malatya, Adıyaman, e, Maraş, Elbistan e, pek çok yeri, bir tek Hatay hariç sanırım... Bütün bölgeyi Adıyaman dahil dolaştı ve oralardan haberler yaptı. Kendisine bağlanacaktık. Hala da ulaşabilirsek belki yayın içerisinde bağlanırız. Ama herhalde oradaki meşhur günlerdir konuşulan telefonların dördüncü gün çalışmaması sorunuyla karşı karşıyayız sanırım. O yüzden henüz ulaşamadık. Onu da söyleyelim. Biraz neler olup neler gittiğini ve yapılan Hataları ve e, aslında öklas etme çabalarını belki konuşmak lazım. E, belki ilk iki günde, üç günde bunları insan konuşamıyor ama e, artık e, o kadar bariz bir hale geldi ki... ...yani bu e, deprem felaketine değil Türkiye'nin hazır olmaması... E, Neredeyse 99'dan daha geri bir duruma e, düştüğümüz gibi bir şey bile söylenebilir. Yani abarttığımı düşünenler olabilir ama ben e, abartmadığımı düşünüyorum. Çünkü e, o zaman en azından bir afet e, idaresi yoktu Türkiye'de doğru düzgün bir sivil savunma dışında. <gülüyor> bu bu kadar büyük bir deprem felaketine Türkiye zaten e, hazırlanmamıştı. Tabii bu da çok korkunç bir şeydi ama... E, bunun ıı, iyi uygulanmamasından değil, böyle bir uygulamanın hiç olmamasından bahsediyorum. Evet, evet, şu anda evet. ise tam tersine şu anda e, Türkiye'de çok merkezileşmiş, çok iyi örgütlenmiş yani kağıt üstünde çok iyi örgütlenmiş bir afet ve acil durum başkanlığı, yönetim başkanlığı diye bir şey var afet diye. Dolayısıyla insan en azından bu teşkilatın e, acil durumda bir şeyler yapacağını varsayıyor. E, fakat görebildiğimiz kadarıyla afet, işte depremin birinci haftası dolduktan sonra ancak kendine geldi ve şu anda işte e, çadırların kurulduğu yerlerden, e, organizasyonun yapıldığı yerlerden, fotoğraflar, haberler yapılarak bir tür hasar kendi e, itibarlarının, hasarının kontrolünü yapıyorlar gibi geliyor bana. Yani bölgedeki hasarın değil, kendilerinin çünkü e, açıkçası Afad'ın rep sayfasına girip herkes herhalde bakmıştır. Afad'ın e, görevi e, net olarak şöyle tanımlanmış: Afet ve adil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınması, işte risk azaltma hazırlık vesaire ve olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten. Kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon yurt içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması, koordine edilmesi falan. Şimdi e, buradan da anlaşıldığı gibi aslında AFAD'ın kurulma nedeni e, ülkenin uzun vadeli e, ülkede yapılacak politikalardan çok hazırlık hariç. O sırada yapılacak olan yani müdahale e, ağırlıklı olarak ve müdahalenin koordinasyonu ve acil durum koordinasyonu bütün haberlerden hem e, gazete ve televizyonlarda izlediğimiz haberlerden hem bölgeden gelen tanıklıklardan hatta e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden AFAD yönücüsü olarak gidenlerin e, tanıklıklarından e, ki çok çarpıcı tanıklıklar var e, özellikle sosyal medyada. AFAD'ın ilk iki gün e, neredeyse hiçbir şey yapamadığını anlıyorum. Bir e, Sapanca'dan giden, şimdi adını e, hatırlamıyorum. Zapanca'dan giden bir arama kurtarma gönüllüsünün e, sosyal medyada çok e, dolaşan bir e, şeyi e, yazısı vardı. Belki görmüşsündür Ömer abi. E, orada e, uzunca kendisinin bir hafta bölgede kalmış bu arkadaş arama kurtarma eğitimi almış AFAD gönüllüsü bölgeye gidiyor e, AFAD organizasyonuyla. Bir hafta boyunca neredeyse yani ilk, ilk üç gün boyunca hiçbir şey yapmadıklarını söylüyor ve ikinci gün Şimdi kullandığı bir cümle çok ıı, çarpıcıydı. Her gidip ıı, Afat yetkilisine ne yapması gerektiğini sorduğunda kendisine boş gözlerle bakıldığını söyledi. Evet, evet. Ben de hatırladım. Şimdi ismini hatırlamamadım. Yani e, o kadar çarpıcı bir şey ki bunun gibi çok sayıda tanıklık var. Yani mesela bir başka hekim e, gönüllünün şeyini hatırlıyorum. E, i̇şte gidip soruyor yine ilk günlerde. Ve size burada ihtiyaç yok cevabını alıyor mesela. Ya da boşuna zahmet etmişsiniz. Mesela bunu da okudum. Birisine boşuna zahmet etmişsiniz. Yani bu cümlenin bölgedeki AFAD sorumluları görevlileri tarafından kurulduğu bir yerde, Hatay'da, ve Adıyaman'da, özellikle bu iki yerde diğerlerinde de muhtemelen vardı ilk 2-3 gün hiç ne afadı ne başka bir yetkili görmedik cümlesini defalarca duyduk çeşitli kişilerden, depremzedelerden. En son. Mesela yine Yeşil Gazete muhabirlerinden bir arkadaşımız, kendisi de Antakya'da Defne ilçesinde evi yıkılan bir arkadaşımızın tanıklığını dinledik geçen iki gün önce Yeşil Gazete TV'de. O da söyledi, iki gün, üç gün dedi hatta yani üçüncü günün sonuna kadar yani çarşamba günün sonuna kadar kimseyi görmedik biz dedi. Ben özellikle sordum yani ambulans da mı görmediniz, hiçbir şey mi görmediniz? Biz görmedik dedi. Yani bu akıl alır gibi bir şey değil açıkçası. Yani organizasyon ve koordinasyonla sorumlu bir e, şeyin, bir kuruluşun, merkezi bir kuruluşun hiçbir ko koordinasyonu başaramaması, yapamaması ve gelen insanların çalışmasına engel olacak kadar başarısız bir koordinasyon yapması ama ardından durum biraz sakinleşip zaten yapacak çok acil bir iş kalmadıktan sonra bütün sahaya hakim olup, e, görüntü vermesi. Zaten kurtarmalarda da görüntü veriyorlardı biliyorsunuz. Yani kurtarma ekibi kim olursa olsun e, enkazdan çıkartılan bir yaralının e, çevresinde oluşturulan koridor AFAD e, görevlileri tarafından oluşturuluyordu. Yani kameralara görüntü vermek için falan. Yani bu da insana şunu sorduruyor. AFAD'ın işlevi nedir? ...ve bütün e, yapılması gereken her şeyi merkezileştirmenin... ...tek bir kurum üzerinden merkezileştirmenin amacı nedir? Eğer o iş gerçekten yapılamayacaksa... ...bana sanki e, bir tür e, ülke çapındaki... ...işte Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte özellikle gelen... ...bu aşırı merkezileşmenin e, bir şeyi gibi geliyor bu. Yani sadece başarısız olması açısından değil... Ee, devlet otoritesi tesisi gösterisi gibi geliyor açıkçası bilmiyorum. Ee, sen nasıl yorumluyorsun? Katılıyorum ve birkaç ekleme de ben yapayım. Yani yakın çevremizden <gülüyor> de gelen bilgiler vardı. En çarpıcı olanlardan bir tanesi de İskenderun Devlet idi. Yani Yeşiller Partisi kurucularından ve Alternatif Medya İletişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Danış'ın da Hayat Arkadaşı Nazlı Danış'ın da annesi kızının. Tülin Danış bizim de e, Açık Site yıllar önce gerçekleştirdiğimiz Yakın bir dostumuzdu Tülin Danış. Açık Radyo'nun web sitesini kuranlardan değil mi? Evet. E, aynen öyle. Açık Site diye ve Açık Site'yi de hmm. çok iyi, Türkiye'deki ilk denemelerden biri olduğunu söyleyelim. Yani şey demiştik özgürlük ve demokrasinin yalnız kendi başlarına bir değer olmakla kalmayıp muhtemelen varlığımızın sürdürülmesi için de zorunlu birer unsur olduğunu ispat etmek için düşünmek üzere kuruyoruz diye açık siteyi demişiz ve yani kalem pille çalışan küçücük bir el feneri gözüyle de bakabilirsiniz işte ne kadar el ne kadar ışık bunu hep birlikte göreceğiz diye bildirmiştik Şimdi. O ilk ta 1911'de. Bundan çok ciddi bir şeydi. Açık sitenin kurucularından Cülin Danış ve eşi de Açık Radyo'nun kurucu ortaklarından Ali Danış. Yani öyle bir deney yaşadılar, anlattılar ki anlatılamaz yani. Böyle günlerce hiçbir afa af Hiçbir de resmi yardım olmadı ve hatta şimdi ortaya çıkıyor ki yani sonunda ceset çıktı ve gömüldü işte e, sevgili arkadaşımız e, Tülin Danışın şey beş gün boyunca enkazdan çıkaramadı Be bütün bekleyişe rağmen ve, ve senin... İskender'in devlet hastanesinin e şeyi Yoğun bakım ünitesinin bulunduğu ek binası yıkılan, yani e, oradaydı e, zaten annesi evet. Tülin'in evet. yoğun bakımdaydı. Ya yani çok ilginç bir şey var ama yani Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan bina raporu rapora göre binanın dayanıklılık durumu kırmızı harflerle yazılmış. Bugün BBC News'da da aynı konuda bir çok çarpıcı röportaj, kısa bir haber röportaj var. E, rapora göre binanın dayanıklılık durumu, depreme dayanıklılık durumu kırmızı harflerle yazılmış ve altı çizilmiş. Yani depreme dayanıklılık testi olumsuz diyor. 2012'de yapılmış. Hastanenin A blokunda yapılan deprem evet. dayanıklılık testi raporu olumsuz gelmişti. Buna rağmen yani hasta ve hasta yakınları da dahil 300 kişi bulunuyor. Kaçının kurtulduğu da henüz bilinmiyor. Öfke de büyüyor bunun üzerine diyor zaten. Biz olay yerindeyken diyor Caroline, Caroline Davis imzalı bir haber BBC News'dan. AFAD ekibi de oraya geldi ama insanların öfkesiyle karşılaştı diyor. Bir kadın 9 gündür biz burada bekliyoruz diye bağırmış daha sonra AFAD temsilcileri alandan ayrılmış. BBC ekibi birkaç saat sonra bölgeden bölgeden ayrıldığında AFAD temsilcileri hala geri dönmemişlerdi diyor. Bu 19'ünde bunu yılında. ve bunu e, sanki ufak tefek aksaklıklar yaşamışlar gibi anlatıyorlar. Yani e, görevinin görevini hiçbir şekilde yapmamış olan bir kurum. Ve yapılmasını engellemiş, yapılmasını e, büyük ölçüde beceriksizlik ve merkeziyetçi e, zihniyeti yüzünden engellemişti kurum. Şimdi neden geç kaldınız sorularına işte e, çevredeki illerde depremden etkilendiği için oradan ekipler gelemediler. E, i̇şte Hatay Hababalanı'nın e, pisti e, malum deprem sırasında kıyı ayrıldı. O yüzden uçakları inemediği için gelemediler gibi e, bir takım mazeretler e, sıralıyor. Bu arada burası e, birincisi havadan ulaşım diye bir şey var. E, 21. yüzyıldayız. Yani helikopterlerle falan evet. ya, ulaşılabiliyor buralara aslında. Yani mesela helikopterlerle ne kadar ulaştılar acaba? E, Antakya'nın neredeyse tamamı yıkılmışken e, onu bilmiyorum. İskenderun deniz kenarında bir yer. İskenderun'a gemilerle ne kadar ulaştılar ilk gün? Çok merak ediyorum yani İskenderun'a acaba birinci gün gemi yanaştı mı veya ikinci gün. Bunların hiçbiri akıllarına gelmiyor ama ondan sonra acil durum yönetimi sadece bizden sorulur. Kimse bizim dışımızda bizden izin almadan kimse hiçbir şey yapamaz gibi bir engel şeyi uyguluyorlar. Bu arada hazır İskenderun Devlet Hastanesi'den bahsetmişken TTB'nin, Türk Tabletleri Birliği'nin Eh, yayınladığı raporlar var. Eh, Hatay ve Adıyaman'la ilgili 10-13 eh, şey, eh, Şubat yani 12 gün önceye kadarki durumu eh, bildirmişler. Herhalde diğer illerde gelecek. Çok çarpıcı bir şey var. Yani illerdeki genel sağlık durumunu, sağ salgın hastalık tehlikesini falan filan da anlatıyor ama özellikle sağlık kurumlarının durumu. Şimdi bakın size Hatay'ı okuyorum. Hatay'ın durumu Hatay Şehir Hastanesi. Şimdi bu Hatay Şehir Hastanesi denen yer Hatay Antakya'nın 15 kilometre yani şehir merkezinin 15 kilometre dışında 700 yataklı devasa bir e, hastane. Meşhur işte bütün bu şehir hastaneleri gibi kurulmuş. Ama aslında şehir hastaneleri kurulmaya başlamadan önce yapılmış. Devlet hastanesi olarak yapılmış. Dolayısıyla diğer şehir hastaneleri biliyorsunuz sismik izolasyonlu yapılıyor artık. E, onlara mesela Elgistan'daki şehir hastanesinde bir şey olmadı. Ee, ama bu koskoca bir bina daha önceden, e, işte çok önce de değil yani 2010'ların başında sanırım yapılıyor. 2014 falan işte yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu, has, bu hastane yıkılmasa bile ağır hasarlı içine girilemiyor ve hizmet dışı. Şehir hasta şey sahra hastanesi kurulmuş e, ama bomboş bir arazide kimsenin ulaşamayacağı bir yerde diyor. O sahra hastanesi de doğru düzgün hizmet veremiyor. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulan çadırlarda hizmet vermeye çalışıyor. İlk müdahaleden sonra hastaları sevk ediyorlar. Ek binası, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ek binası ağır hasarlı. Bir kısmı yıkılmış. Henüz arama kurtarma çalışmaları tamamlanamamış. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi üçüncü gün sadece acil servis açılarak hizmet vermeye başlamış diyor. İki üç oda ameliyathaneye dönüştürülmeye çalışılmış. Bakın hiçbiri çalışmıyor. Yani şu ana kadar saydığım şehir hastanesi, eğitim araştırma hastanesi ve tıp fakültesi hastanesi çalışmıyor. İskenderun hastanesi zaten yıkıldı biliyorsunuz. Samandağ Devlet Hastanesi sağlam. Bir tek Samandağ Devlet Hastanesi sağlam görünüyor burada. Onda da ulaşım sağlanamadığı için ve yeterli sağlık gibi gidemediği için ancak üçüncü gün hizmet vermeye başlamış diyor. Özel hastanelerden özel akademi hastanesi yıkılmış hizmet dışı. Defne Hastanesi yıkılmış hizmet dışı. Akdeniz Hastanesi yıkılmış hizmet dışı. Bir tek özel mozaik Kadın Doğum Dal Hastanesi sağlam. Oraya Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'nden giden 50 e, sağlıkçı orayı işletiyormuş, çalıştırıyormuş. Şifa Diyariz Merkezi e, 4 Diyariz merkezler sadece biri ayakta kalmış e, ve Diyariz Hastaları e, yeterince hizmet alamıyor. 112 çalışıyormuş. Neyse ki e, orada hasar yok. Şimdi asıl e, asıl demeyeyim tabii bütün bunların hepsi yeter ama e, bir de aile sağlığı merkezlerine gelelim. Yani biliyorsunuz eskiden sağlık ocakları vardı. Sağlık ocakları genelde kendi binasında çalışır değil mi? Yani e, sadece kırsalda elbette, değil, elbette, kentlerde evet. de. E, şimdi onlar kapatıldı, bütün sağlık, sağlık ocağı sistemi yok edildi biliyorsunuz. Bu, bu yeni evet. e, sağlık sistemiyle beraber ne yapıldı? Malum aile etkin sistemine geçildi ve aile sağlığı merkezleri kuruldu. Nerede bu aile sağlığı merkezleri? Hemen hemen hepsi apartman dairelerinde. Peki aile sağlığı merkezlerine ne olmuş? Tamamı ağır derecede hastalı. Öyle, mi? bunu bilmiyordum ben de fark etmemiştim yani. Yani bu bu bir bu artık bu nasıl bir şeydir anlamıyorum. Şu anda tabii sağlık emekçilerine orada. Çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Ee, i̇l dışından ya da bölge dışından gelen sağlıkçılar, özellikle umke ekipleri, yani Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, canla başla çalıştılar. Ya onlara, onlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ee, yani emekleri ödenmez. Fakat sağlık sistemini bu kadar e, bir ildeki, bir buçuk milyon nüfuslu bir ildeki bütün sağlık sisteminin yıkılmış olması akıl alır gibi bir şey değil yani. Ve ondan sonra siz arama kurtarma yapıyorsunuz. AFET'e müdahale ediyorsunuz. Ama evet. çalışan bir tane hastaneniz yok. Evet yani bir de mesela buna, buradaki yaklaşımda çok daha ikinci günde mi? Üçüncü günde galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan bir deprem zedeye şey demişti. Mar Maraş'taki temaslarına devam ederken Pazarcık'ta Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım demişti. Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım demişti. Yani bütün... E... Uzmanların senelerdir deprem olacağını söylediği, bütün herkesin de depremin, büyük bir depremin e, olacağını bildiği bir yerde, bir bölgede bütün hastanelerin yıkılması kader öyle mi yani? Kader planında hastanelerin çürük yapılması var o zaman ya da güçlendirilmemesi var ben bundan Hı. bunu anlıyorum. Aynı şey Adıyaman'da iç, içinde geçerli. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi de hasarlı mesela kullanılıyormuş kısmen. Besni Devlet Hastanesi aynı şekilde hasarlı. Yani Gölbaşı Devlet Hastanesi hasarlı, kullanılamıyor. E, bu arada şeyi de söylemedim, sonra onu da ekleyeyim. E, Atakya, Antakya İl Sağlık Müdürlüğü de yıkılmış. Yani İl Sağlık Müdürlüğü dahil yıkılıyor. Şimdi Maraş raporunu merakla bekliyorum. Kahraman durum ne? E, neyse yani bu gerçekten e, hastanelerimiz ve sağlık ocaklığı hala sağlık hocağı diyorum. Aile sağlığı merkezlerinin falan hizmet veremediği bir yerde afet yönetimi. Evet. Başka şeylere de eklemek lazım aslında. Yani e, biraz önce bağlantıyı sağlayamadık Metin Yoksuz'un ama açık e, şey Yeşil Gazete'de yazdığı şey Maraş'ta eksi 15 derecede ölüm kalım savaşı devam ediyor diyor. Ve büyük bir eksiklik, konteyner gerekiyor çadır yetmiyor diye anlatmıştı. Daha yeterince işte, çadır da yok zaten yani insanların çadırdı. çoğu hala arabalarda falan kalıyor yalnız benim anladığım kadarıyla Metin'in haberlerinde de öyle e, olduğu görünüyor. E, son haberi hatta Elbistan'dan yapmıştı son haberini e, çok ciddi bir e, şey var, göç var yani e, binlerce kişi e, kenti terk etmişti. 10 binin üzerinde Elbistan'da 10 binden fazla insanın ee, otobüslerle il dışına gittiği daha çok batı şehirlerine taşındığı söyleniyor. Herhalde e, tanıdığı olanlar, yakını olanlar onların yanına gidiyorlar. Olmayanlar belki devlet tarafından e, bir, bir yerlere yerleştiriyorlar. Ona da emin değilim ama durum bu. Tabi bunu da e, üniversiteleri kapatmak için bir eee mağazaya çevirdiler ve üniversiteleri kapattılar. Bu da bu, bir nesli, evet bu işin eh, bambaşka bir boyutu. bambaşka bir boyutu. De bu da kriz bir yönetememenin boyuncu. bir bu da krizi yönetememenin bir başka şeyi yani bir başka örneği. Hani şeyler dün yine eee programda konuştuk. Rolf Gösemen'in e, hatırlatmasıyla yani okullar olmasa, Arif ne güzel idare ederdik şeyi bu. Yani... Benim de aklıma aynı şey geldi bir. Yani ne güzel, bütün üniversiteleri kapatır kapatırsak, bu sorunu oradaki işte depremzede öğrencileri ne yapacağız falan gibi sorunlarını böylece ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Üniversiteyi kapatıyorsunuz. E, hastane yapmayarak da aslında sağlık sistemindeki bu felakette çözülebilir e, diye düşünüyorum. Ve son olarak bitirmeden e, şeyi de bir çok kısa konuşmak istiyorum. Bu sivil Dayanışmanın nasıl yok sayılmaya çalıştığına dair e, çok ibretlik bir ilan yayınlandı. 10 Şubat günü geçen Cuma günü e, Anadolu Ajansı tarafından bir tür teşekkür ilanı. Üstünde bantta siyah üzerine zemin üzerine beyaz aslında felaketi yazıyor. Bu arada bu da bir e, şey taktiği, e, iletişim taktiği. Yani her yerde bunun aslında e, kaçınılmaz yani bu yıkımın kaçınılmaz olduğu bu e, felaketin kaçınılmaz olduğu çünkü bunun görülmemiş bir felaketi eş, işleniyor yani bu fikir sürekli bütün e, basın tarafından işleniyor hükümete yakın e, medya tarafından işleniyor altta şöyle yazıyor STK'ler depremzelerin yaralarını sarmak için tek yürek oluyor tek yürek kırnak içinde ve altında Saymadım şimdi de galiba 19 tane hızlıca saydım ya da 17 tane e, sivil toplum örgütünün logoları var. İHH ile başlıyor işte Türgev, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Hak Yol e, falan e, gidiyor böyle. Önder, Kadem, e, Anadolu Gençlik Derneği, Beşir Derneği gibi yani bazıları hangi tarikatların derneği olduğu açıkça bilmiyorum mesela Beşir Menzili derneği gibi yani bunların çoğu biliyorsunuz e, tarikatlara bağlı ya yani tarikat dernekleri falan. Herhangi bir başka yani çok pardon ya yani burada herhangi bir başka İslamcı olmayan ve tarikatlarla bağlantısı olmayan herhangi bir başka STK yok. Bunu kim An Anadolu Ajansı Anadolu Ajansı yayınlıyor ve altında kaynak afak. Bunu evet. da kocaman yazmışlar. Kaynak yani afat. Burada tabii yani çok ciddi her yani akut seferinde... Akut bile yok. Akut A bile akut yok. Akut bile yok ki kendisi de... Hani ahbap yok, akut yok, ihtiyaç haritası yok, hayata destek yok. Yani sayısız e, biliyorsunuz sivil toplum kuruluşu şu anda sahada e, yardım götürüyor, destek oluyor, arama kurtarma yapıyor. Mahalle afet yönülleri yok. Hiç kimse yok listede. Sadece tarikatlar var. Evet çok ürkütücü bir durum ve medyanın da özellikle iktidara yakın olan çoğunluk medyanın da başta tabii TRT ve işte Sabah Hürriyet gibi gazeteler olmak üzere bu, buna tamamen tek yönlü bir yayın yapıyor olmasının çok ciddi sonuçlar doğurmasından da korkulabilir gerçekten. Bir de e, şeyden de e, İki küçük şey not ilave etmek istiyorum bu konuştuklarımızda bir tanesi ikinci depremin ardından 7 altılık e, depremin merkezi olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Sürgi Barajının kret deniyor ana kretinde yani baraj Çatlak. gövdesinin en üst Oo. noktalarının geometrik yeriymiş çatlaklar meydana gelmiş bu çok önemli tabi. Malatya'da sürgü barajının set duvarı çatladı deniyor. Ayrıca Sultan Suyu barajında da çatlak belirlenmişti. Ve Karakaya barajı rezervuarına kadar bölgeye insan geçişi yasaklandı. Aynı şekilde Osmaniye'de Kalecik barajı krette çatlak. Maraş'ta Kartalkaya barajı krette çatlak. Yeşil Gazete'de etraflı bir rapor yer aldı. Oradan. Evet. Evet. Durum. Evet. Hatay'da Reyhanlı barajı meşhur. Gaziantep'teki Nurda Hamidiye Barajı. Kredi. Bu nedenle Suriye'de hangi barajdan kaynaklanıyor bilmiyorum ama Suriye'de bir bölgede sel meydana geldi zaten. Evet, su baskını bir, oldu. Bir Detel baraj yıkıldı. Kıza. Evet. Evet. Orada. Ya yani yıkıldı mı yoksa e, su bırakmak zorunda kaldılar galiba. E, yıkıldı mı çok emin değilim ama bir barajdaki çatlak nedeniyle muhtemelen ben de bıraktılar. Suyu, bırak, değil, suyu ama... bırakmak zorunda kaldılar diye anladım ben ama aynı kapıya çıkar. Yani kontrolsüz bir şekilde suyu bırakmışlar ve e, Selene'den olmuş. Bunların pek çoğunu yani burada pek çok işte İskenderun'daki yangından e, yıkılan binalardaki artık kronik dönemde daha önemli bir hale gelecek. Enkaz kaldırma çalışmalarında asbest sorununa kadar konuşulacak çok şey var ama süremiz doldu. E, böyle maalesef e, ikinci haftada e, durumu kurtarmaya çalışan e, bütünüyle başarısız olmuş bir Afrik yönetimiyle karşı karşıyayız. Ama İstanbul büyük bir depremi... dayanışma dalgası da e, var gibi doğru, yaşıyor. Doğru. Yük, Onu da, da görmezden geliyorlar işte. Onu evet. da, onun da işlerine gelmeyen kısmını, seküler kısmını görmezden geliyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok maalesef. Yani e, korkulan İstanbul depremi olursa hani bu afet yönetimi ne yapacak, ne yapabilir? Hiç umutlu değilim doğrusu. Naci, Naci görür de 500 bin kişiye kadar ölebileceğini belirtmiş. Yeni bir açıklamaydı bu. Dün İstanbul deprem evet. olması halinde ki çok ürkütücü bir rakam tabii. Evet. Dayanışmaya ve desteğe devam diyelim. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet yani Suriye'de de deprem sonrası baraj yıkıldı diyemiş. Sözcüden baktık. Öyle mi? Ee, yıkılmış mı? Ha, tamam. Evet. Ve kasabada İdlib'de bir barajın yıkılması sonucu El -Tol hmm. kasabası sular altında kaldı diye vahim Anladım. bir haber de vardı. Onu da tamam. ekleyeyim son dakika. Tamam, tamamdır. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.